Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Allah'ın nuruyla bakmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin bir delikten iki kere sokulmaz. Ebu Saîd'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tökezlemeyen halim akıllı olmaz. Tecrübe edinmeyen hakim olmaz. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müminin ferasetinden sakının Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurdu. Ve ardından Elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır. Ayetini okudu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha hoş olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Sonunda onu severim. İşte o zaman onun işiten kulağı, gören gözü, sımsıkı tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Benden bir şey isterse bunu ona mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum. Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamberi hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşbu Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud savaşında Müslümanların karşısına çıktı. O daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Safvan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde, zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek, yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Bana verdiğin söz nerede kaldı?'' ''Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını oğuşturamayacaksın.'' dedi ve ekledi. Mümin bir delikten iki kere sokulmaz. Sonra da Asım bin Sabit'e, savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi. Hazreti Peygamber'in kendisine has üslubuyla ifade ettiği ''Mümin bir delikten iki kere sokulmaz'' şeklindeki meciz beyanı bütün hadis kaynaklarında yer bulmuş, Buhari ve müslim'in sahihleri gibi önemli eserlerde bab, konu başlığı olarak kaydedilmiştir. Bu, söz konusu hadisin erken dönemlerden itibaren Müslüman zihninde ve vicdanında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Bu hadise göre Müslüman aynı sebepten dolayı iki kez üst üste aldanmaz, aldatılamaz. Bir kez hata yapar ancak ondan ders alır. Sonrası için tedbirli davranır. Bir yılan tarafından aynı delikten iki kez ısırılmak nasıl ki bir gafletse... Bir hatayı iki kez üst üste işlemekte de o derece gaflettir. O halde mümin hatalarına kendisine tecrübe kazandıran birer fırsat olarak bakmalıdır. Mümin günahından tevbe eder gibi hatalarını fark edip onları bir daha işlememeye azmetmelidir. Mümin bir delikten iki defa ısırılamaz hadisini, Müslüman işlediği bir günahın cezasını dünyada çekerse, o günahtan ötürü ahirette tekrar cezalandırılamaz şeklinde anlamak isteyenler olmuştur ancak hadisin söylenme sebebi bu tür yorumlara mahal vermemektedir. Mümini gaflete düşmemesi konusunda uyaran ve zekasını kullanmaya teşvik eden bu hadis hayatta sebep sonuç ilişkilerini ve tecrübeyi dikkate alan bir mümin ahlakını karakterize etmektedir. Bu hadisle bağlantılı olan ve inanmış insanın şahsiyetini yansıtan bir başka rivayette ise, hataların insanı olgunlaştıran, geliştiren ve hikmetin tecelli etmesini sağlayan tecrübeler oldukları ifade edilmektedir. Tökezlemeyen, halim akıllı olmaz, tecrübe edinmeyen hakim olmaz diyen Allah'ın elçisi, aynı zamanda hataların insani birer gerçeklik olduğunu özlü bir biçimde bildirmektedir. Akıl anlamına gelen ve cehaletin zıttı olan hilm, ilimle sadece lafzi olarak değil, mana olarak da birbirine yakındır. Hicri 1. asrın gözde simalarından Ata bin Ebi Rabâh'ın, ilimle hilimden daha güzel birbiriyle uyuşan, bütünleşen bir şey yoktur demesi manidardır. Bu durumda kişi, yaşadığı birçok tecrübeden edindiği bilgiler sayesinde hilm kazanmalıdır. Böylece başkalarının işlediği hatalara karşı daha hoşgörülü olur ve Halim erdemini kazanır. Halim kişi de tedbirli olmalı. Geçmişteki yaşantılarından, hatalarından, eksikliklerinden ders çıkarmalı. Tecrübeleri ışığında hareket etmelidir. İnsan tecrübeleri sayesinde Halim olduktan sonra da kendisinden hikmetli işler sadır olur. Hikmet, en güzeli, en güzel şekilde bilmek anlamlarına gelmekte olup, Bilgi, ince anlayış, kavrayış, fıkıh gibi insanın farklı tecrübelerle ulaştığı bilgelik düzeyine işaret etmektedir. Nitekim az önce ifade edilen hadis, hakim olmayı, tecrübeli olmaya bağlamaktadır. Halim ve hakim kişi, attığı her adının sonucunu önceden düşünen ve ona göre istikametini belirleyen kişidir. İnanmış insanın olası her türlü tehlike ve tehdit karşısında uyanık olması, davranışlarında tedbirli olması ve kendi hatalarını faydalı tecrübelere dönüştürmesi hiç şüphesiz feraset ve basireti elden bırakmamasına bağlıdır. Bu bakımdan müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferasetli olmayı mümin şahsiyetinin temel bir zihinsel karakteri olarak ifade etmiş ve ferasetle Allah'ın nuru arasında bir ilgi kurmuştur. Feraset, bir şey hakkında derinlemesine ayrıntılarıyla incelikli bir şekilde düşünmektir. Bu atlı, faris nasıl ki atının hareketlerine dair bir takım sezgilere sahip olur ve yolunu ona göre belirlerse, feraset sahibi mümin de hayata dair güçlü öngörülere sahiptir ve istikametini, bu öngörüleri muacehesinde belirler. Bu hadiste imani ve ilahi yönü, vehbi ortaya konulan feraset, Allah'ın sevdiği ve değer verdiği kullarının kalplerine yerleştirdiği, doğru yolu gösteren, doğru tahminler yapmasını sağlayan sezgi ve ilhamlar anlamına da gelmektedir. Feraset, müminin aklı ve düşünce kabiliyetinin yanı sıra, Rabbinin ona imanı karşılığında verdiği bir lütuf olarak da anlaşılabilir. Buradan hareketle, Hazreti Peygamber'in dolaylı bir şekilde müminin anlayışlı, uyanık ve ferasetli olmasını istediği de söylenebilir. Ferasetin doğuştan gelen zeka ve kabiliyet şeklinde ifade edilebilecek fıtri yönü yanında, tecrübe ile artan yönleri de vardır. Sonradan kazanılan tecrübe, uzmanlık ve bilgi de feraseti tamamlayan unsurlardır. Nitekim Arapçada bir kişi bir işi bildiği zaman ''İnnehu lâ farisun bizalikel amr'' ''O bu işte çok mahir birisidir.'' denilir. Arapçadaki bu kullanım, geçmiş yaşantı ve tecrübelerin insanı olgunlaştırdığını, gelecekle ilgili öngörülerinde isabetli olmasını ve doğru kararlar almasını sağladığını göstermektedir. Hz. Ali de muhtemelen bu nedenle, ''Yaşlı bir kişinin fikri bana, genç birinin görüşünden daha sevimlidir.'' demiştir. Hz. Peygamber'de feraset ve fetanet sahibi olması, üstün zekası ve anlayış kabiliyeti sayesinde, birçok gizli şeyi bilebilmiş ve geleceğe dönük doğru tahminler yapabilmiştir. Resulullah'ın bir arada yaşadığı münafıkları ağız çalımlarından, konuşmalarından, hal ve davranışlarından tanıması, onun idrak kuvveti ve üstün kabiliyetini göstermektedir. Yüce Allah bu hususa şöyle dikkat çekmiştir. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları Konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınısı bilir. Bir başka ayette ise Hazreti Peygamber'in onurlarından dolayı direncilik yapmayan insanları tanıması konu edilmektedir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan. Yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı başkalarından isteyip dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca istemezler. Siz hayır olarak ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Resulullah Farklı sahabilerden gelen aynı sorulara fetaneti, feraseti, zekası ve anlayışı sayesinde muhatabının durumunu tespit ederek onların kişisel ihtiyaç ve eksikliklerini dikkate alan değişik cevaplar vermiştir. Azreti Peygamber'in ilk bakışta şartları Müslümanların aleyhine gözüken. Ancak sonra lehine dönen Hudeybi'ye antlaşması da onun dehasını, ileri görüşlülüğünü, tahlil ve değerlendirme kabiliyetini açıkça ortaya koymaktadır. O halde ''Mümin Allah'ın nuruyla bakar'' ifadesini, ''Mümin Allah'ın doğuştan kendisine verdiği özel yetenekleri ve kavrama kapasitesiyle bakar'' şeklinde anlamak mümkündür. Elbette bu kavrama kapasitesi sadece inanan insanlarda mevcut değildir. Nitekim cahiliye döneminde bir kimsenin fiziki yapısı ve organlarından hareketle, onun soyu, ahlakı ve karakteri hakkında tahminde bulunulan, kıyafet diye adlandırılan ve tecrübeye dayanan bir ilim dalı vardı. Bu konuda feraset, basiret, bilgi ve tecrübeye sahip kişilere de kaif denirdi. Nitekim Resulullah da bir keresinde sadece ayak tabanlarını görerek Zeyd bin Harise ile oğlu Üsame'nin baba oğul olduğunu söyleyen bir kaifin bilgisine şaşırmış ve mutlu olmuştu. Enes bin Malik vasıtasıyla Resulullah'a nispet edilen bir sözde Allah'ın işaretlerle insanları tanıyan kulları vardır buyurulması bu özel yeteneğin potansiyel olarak her insanda olabileceğini göstermektedir. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nuruyla bakmayla iman arasında bir ilgi kurması, feraset ve basiretin mümin insanda daha fazla gelişmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. Bilge sahabi Abdullah bin Mesud, insanlar arasında feraseti en güçlü kişilerin, Hazreti Yusuf'u satın aldıktan sonra hanımına ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz diyen Mısırlı Aziz, ve Hazreti Musa hakkında ''Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır.'' diyen Hazreti Şuayb'ın kızıyla halifeliği Hazreti Ömer'e bırakan Hazreti Ebu Bekir olduğunu söylemiştir. Bütün bu örnekler aslında Hayata Allah'ın nuruyla bakan bir idrakin yansımalarıdır. Hazreti Peygamberin, müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar dedikten sonra elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır ayetini okumuş olması anlamlıdır. Burada alametleri, işaretleri okuyabilen ve onların neye dalalet ettiğini anlayabilen eşyanın ve varlıkların arkasındaki nihai manalara vakıf olan kişilerden söz edilmektedir. Bu ayette ifade edilen mütebessim müminler, Kur'an-ı Kerim okurken, kainatı incelerken, insanlara bakarken, her gözün göremediği, her aklın idrak edemediği bazı şeyleri hissederler. Bu ayeti kerimenin öncesinde Yüce Allah, Lut kavminin yaptığı ahlaksızlıklardan, onlara ceza olarak gönderilen uğultulu bir sesle, sayhayla şehirlerinin altının üstüne getirilmesinden ve üzerlerine taş yağdırılmasından bahsedilmektedir. Böylece ayet, inananların geçmişe ibret nazarıyla bakıp, ondan dersler çıkarmaları gerektiğine de işaret etmektedir. Elbette müminin sadece tarihte yaşananlara değil, Etrafında olup biten her şeye ibret nazarıyla bakması gerekir. Müminin Allah'ın nuruyla bakması, onda böyle bir melekenin mevcudiyetini ifade etmektedir. Bu melekenin açığa çıkmasında insanın gayreti de önemlidir. Şüphesiz ki Allah'ın nuru, rahmeti tüm kullarına yayılır. Ancak hırslarından, kaprislerinden arınıp nefsini tezkiye edebildiği oranda insanın sezgi gücü artar, Kavrayışı ve feraseti kuvvet kazanır. İnsan günahlara battığında, küçük hesapların peşinden koştuğunda kavrama yeteneğini kaybeder. O halde insanın Allah'ın nuruyla bakması, fıtri olana ve fıtratına dönmesiyle mümkündür. Gerçek mümin bütün mahlukata Allah'ın nuruyla bakar. Bu nur sayesinde onun kalp gözü açılır ve hakikatleri şeffaf bir şekilde görür. Müminin Allah'ın nuruyla bakması, yaratıcının ona bahşettiği bir nurla bakması ya da Allah'ın rızasına uygun amelleri yapması şeklinde de yorumlanabilir. Bu nur onun gördüklerine bakmasını sağlayan akıldır, basirettir. İnanan insan gözleriyle görür, aklıyla bakar ve kalbiyle idrak eder. Ancak Allah'ın kendisine lütfettiği aklı işletebilirse bu manada bakmış olur. Bu meleke sayesinde kul, yaratıcının yaratmasındaki gaye neyse, eşyaya bu gayeye uygun olarak bakar. Artık Allah ile görmeye, işitmeye başlar. Nitekim sevgili peygamberimiz bu durumu şöyle ifade etmektedir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse, ona harp ilan ederim. Kulum bana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 Bu hadis, Rabbi ile ilişkisini güçlendiren inanmış insanın kazandığı feraset ve basiret melekesinin hangi boyutlara ulaşabileceğini ve onu hangi derecelere yükselteceğini göstermektedir. Bu mertebede kul ile Allah arasındaki perdeler adeta kalkmaktadır. Allah'ın velim, dostum diyerek ve sevgisini bahşederek iltifat ettiği kul, bu sevgi bağı sayesinde, tüm eşyaya ve kainata ilahi maksatlar muvacehesinde bakmaya başlar. Ayrıca Allah Teala, ben kulumu sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağa mesabesinde olurum derken, temsili bir ifadeyle sevgisine mazhar olmuş kuluna yakınlaştığını belirtmek suretiyle ona büyük bir ikramda bulunmaktadır. Olgun ve kemal sahibi müminler, düşünen, tefekkür eden, keskin görüşlü, aklı selim sahibi, olaylara ve insanlara doğru teşhisler koyabilen, feraset ve basiret sahibi kişiler olmalıdır. İmanları ve tecrübeleri arttıkça, feraset ve basiretleri artan müminler, tarihi olaylarla kişisel yaşantılardan dersler çıkarmalı, geçmişten ve gelenekten aldıkları ışıkla ve marifetle geleceğe bakarak, Yüce Allah'ın, de ki, işte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar, marifet ve anlayış basiretle Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Ayeti ışığında hareket etmelidir. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları.